"Saat namlutun nede de karınca? Ya iyi an namludu, La yahtiman Süleyman. Süleyman uva cünüduhu ve yaşurun. Süleyman ve ordusu sizi çiğnemesin. Yuvalanıza girin. Süleyman duydu bunu. Allah'ın nebisiydi. Karınca kendi tayfası adına ilan ve ilan ediyor. Süleyman ve askerleri sizi çiğnemesin. Fatıbessa mı taḥkemin koulhi?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 Kendisi için bir zâat ve zahir olsun diyen, Şayet parçaladığı bu iki parçadan biri yeniden bitmeye nemalanmaya başlarsa onu da parçalayıverir. Bunlar hayvanat müteahhislerinin müşahedeleri altında görülmüş, müşahede edilmiş şeylerdir. Ve sonra buğdayda, arpada veya başka şeyden nemlenme müşahed edince çıkarır onları güneşin altına seri verir. Kurutu verir, tekrar toplar yuvasına götürüverir. Acaba hayvana sizin kulvayı hafızanız kadar cirmi olmayan bu karıncaya ve karıncacaa böylesine gıdasını stok yapmayı kim öğretti? Gıdası çürümeye yüz tuttuğu zaman kurutmayı kim öğretti? Bitme, nemalanma baş gösterdiği zaman buğdayı parçalamayı kim öğretti? Kim öğretti ki bu fevkalade şeyleri yapıyor? Beşer bunların çoğunu çok uzun zaman sonra öğrenmiştir. Allah celle celaluhu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 Allahümme inna halukun min halqik. Allah'ım senin mahlukatından bir mahlukatız. Feleysa lana ginan an sukya'ke ve Senin rızkından, senin bize su vermenden müstağni kalamayız. Suyu sen verirsen sulanırız. Rızık gönderirsen rızka mazhar oluruz. Fe in ma'tuzkiyana ve terzukana ve in mantuhlikana. Gayrı ne diyeyim? Bundan öte rızık verir gönderir, ya bizi barındırır ve yaşat, yaşatırsın veya bırakırsın böyle helak olur gideriz ya Rabbi. Süleyman Aleyhisselam hayvanattan bu içliği feryatı duyunca şöyle buyurdu ircu'u fakat suqitum bi gayri tavetikum. Sizin duanızdan başka bir duayla yağmur gelecek. Dönün geriye buyurun. Onlar geriye dönerken de şakır şakır yağmur yağmaya başlar. Karıncağı kendine has diliyle konuşur yapacağı şeyi yapar sevki ilahiyle yapar. Fıtrat içinde kendisine verilen şeyleri yine Allah'ın tesbit buyurduğu fıtrat kanunları içinde yerine getirmeye çalışır. İşte bu sevkin bir yönüdür. Ve meminden dabatin fil ardı ve la tayrin yatir <gülüyor> bi cenahihi illa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 Bu hidayeti Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti bize anlatıyor. Semudu Samud fehedaynahum fastahabbu'l-ama ala'l-huda. biz hidayet ettik. Onlar ise körlüğü hidayete tercih ettiler. Öyleyse anlaşılıyor ki Allah hidayet erdirmemiş. Yani hidayet vesilesini yaratmış. Hazreti Salih'i göndermiş. Hak ve hakikatin beyanını onlara ulaştırmış.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 Hidayetin bu üçüncü safası, üçüncü derece ve üçüncü mertebede hidayet ki orada doğrudan doğruya o hidayeti yaratır. Nebi'yi gönderir, Nebi'nin yanı başında Ebu Bekir'i gönderir. Nebi Ebu Bekir'e tebliğ eder, Ebu Bekir de bunu kabul eder. Allah Ebubekir'in Bekir'in gönlünü de hidayetle aydınlatır, onu da hakikata erdirir. Allah Nebi'yi gönderir. Liyakatın mezrubu Abu Ceyli karşısına çıkarır. O liyakatı olmadığından bu hidayetten istifade edemez, edemediği için Allah talatine hükmeder, küfranın artırır. O da baş aşağı, bedirde bir kuyunun dibine gidiverir. Cenab-ı Hak kötü akibet ve encamdan muhafaza buyursun. Bazen bu iki hidayeti kuran ı Kerim cem eder. Wallahu yadu ila daris-salam ve yehdi men yeshau ila sıratim müstakim Allah Daru'salam'a sizi davet ediyor. Peygamberin sesiyle, sadasıyla, edasıyla Daru'salam'a davet ediyor. Vallahu yetu ila Daris-selam <gülüyor> ama ve yehdi men yeshau ila sıratim müstakim. sırat müstakim edilediğini hidayet eder. Bu işin bir yönü size aittir. Size ait yönü değerlendirdiğiniz zaman o hidayetten mahzı hidayet olan Kur'an ve Resul'den istifade ettiğiniz zaman meşeet ilahi işin ikinci yönünde sizin lehinize tecelli edecektir. Sure-i Bakara'da Bakara'da Bakara i Bakare sure içerisinde Kur'an-ı beyan bu iki meseleyi ayrı ayrı kıyayet ile ifade buyurur. Hudel muttakîn. Zâlikel kitâb lâ raybe fîh hudan lil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 اَلَا هُدَمْ Rabbim. İşte bunlar sana diyorum, Rablerinden gelen bir hidayet üzerinde sabit kademdirler. Bir hidayet çepeçevre bunları sarmış, ihata etmiştir. Vacibül vücud bizi bu zümreden eylesin. Ve bademe ayağımızı kaydırmasın. Hidayette sabit kadem kılsın inşallah. Bununla şunu arz etmeye çalıştım. Bir irşad, tebliğ ve talim şeklinde olan hidayet,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 Yani sen hak ve hakikati anlatırsın. Yani sen irşat edersin. Yani sen talim edersin. Ve inneke la tehdi ila sıratim müstakim. Onun için Allah Resulü buyurur. Bu aistu ana mübelligan ve da'iyan ve lesa li minel şey'un ve şeytan muzeyyenen ve mughviyen ve lesa min et talalati şey'un Ben insanları davet etmek için gönderildim.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 Biri hidayetin vesileyi muhteşemi, öbürü ise talâletin korkunç vesilesi, çirkin vesilesi, şeytan. Fakat talâleti ve hidayeti yaratan Allah'tır. İşte onun için Resul ü Ekrem'in hidayete vesile olmasına baktığımız zaman وَاِنَّكَ لَا تَهْد۪ي لَا صِرَاتٍ Allah'ın hidayet etmesine baktığımız zaman da şunu görüyoruz. اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ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 kendisini hoşnut edecek şeyleri yapma, bizleri muvaffak kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillahilllezî hadâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ linehtediyel evlâ en hadâna allâh. Ve mâ tevfîkî ve l'a'tisâmi illâ billâh. عليه توكلت واليه أنيب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له. الذي لا احصي عليه كما اثنى على نفسه عز وجل ولا يهزم جنده ولا يخلف ولا اله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 İdare, tedbir ve tedbirinde bazen aklımızın erdiği, bazen de eremediği bir kısım adi şartlar veya ali şartlar vazetmiştir. Meselenin bir yönünde bir teviye kaderin hakimiyetini müşahede ederken insanı iradesi olan insanı ihtiyarıyla hürriyet anlayışıyla kendisini serbest yarattığı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 Bir mihdi beklemeyiniz. Siz size ait malzemeyi kullanmadıktan sonra bir şey beklemeyiniz. Allah kanun ösüp değiştirecek değildir. Peygamberi ve peygamberleri için değiştirmediği kanunu sizin için değiştirecek değildir. La tabdil ali halki Allah zelik adiinul La tabdil ali halki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 ve düzelip hatta Yücel Rasul, "ve Ladin amanu maahe metanetru sarsılacaklardır. O kadar sarsılacaklardır ki, Nebi ve iman edenler ne zaman Allah'ın yardımı diyeceklerdir. Bir lokma ekmek bulamayacaklar. Susuzluklarını giderecek bir yudum su bulamayacaklar. Yangıllı üzerinde yatacakları bir döşek bulamayacaklar. İzdıvaç yapacakları bir zevce bulamayacaklar. Hayatlarına medar olabilecek, medarı maişet bir şey bulamayacaklar. Ferden ferda insan olarak kendilerine ait her şeyi kullanacak ve tükenecekler. İşte o zaman ela inna nasrullahı karib. Değişmeyen Allah kanunu budur. Ela inna nasrullahı karib. dikkat edin Allah'ın yardımı yakındır. Zira siz tükendiniz.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 Sen nasıl evine bakarsın? Allah'ın matmağı nazarı orası Allah'ta oruyor, öyle bakar Celle Celaluhu. Ona mücavheriti ve kurbiyeti cihetiyle kutsiyet atmetmiştir. O kadar ki Rasulü Dİşan sallallahu aleyhi ve sellem, Cezire içinde kendisine yakın Medine'de bulunduğu zaman Mekke'ye yakın Medine'yi orayı da harem ilan eder. Ve bu kadardan bazılar orayı da harem kabul ederler. Allah'ın hareminden.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 Sevdiği çoluk ve çocuğunu terk etmiş sahabi. Mekke'nin temiz havasından uzaklaşmış Medine'ye intibak edemediğinden dolayı huma içinde bir sene tir tir titremiş sahabi. Kursağında yiyecek bir şey olmadan, içecek bir bardak şeye içeceye sahip bulunmadan ne ile oruca niyetlenmiş onu da bilemiyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin önünde Bedir'e kadar gitmişlerdi.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 putları için kavga veriyordu, savaş ediyordu. Ama onun putlarına bağlılığı o kadardı. Mesele babasıyla tartıya gelince baba tercih edilmiş putlar açıkta kalıvermiştir. Meselenin öbür yüzünde bu vardır. Allah'ı ve Resulullah'ı her şeye tercih eden ve uğurda seve seve her mahalike katlanmaya rızadide olan cemaat aşamayacağı mesele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 Son sözü söylemek kurabaya düşüyor cemaat. Şerirlerin şerrinden mağaralara çekilen fitreye düşüyor cemaat. Eshabı ı haline gelen, kapandıkları yerde dolan ve şarj olan sizlere düşüyor cemaat. varınız Allah yolunda veriniz. Karşılığında cenneti, ebedi, ridvanı ve cemalullahı alacaksınız. İnsanlığı güldürecek,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 hizmet şerefiyle terfi razı kızın ela in ahten al kelami ve ablanıdaam kelamullah il melik il aziz il alam kamaa Allahu ta ala ve taala fil kelam ve ıda Quray al Qur'anu ve ancitu lanla kum terhamun ağuz bilaah min al şeytan al rajim bismillahi al Rahman Elhamdülillahilllezi hadana lihaza ve ma kunna li nahde diye leulaa en hadana Allah sadaka Allahul azim baraka Allahul lena ve licamiai l-mu'minin Elhamdülillah, Elhamdülillah amar Eşhedü an la ilahe illallah ve anna Muhammeden abduhu ve Resuluhu nebiyyül muhtaber tağzımanlı Nabi'hi ve tekrımanlı fakııamet Şanı Caffihi. الله Allah azze على النبی. Yaa iyya عليه على, اللهم صل على سيدنا محمد و على, على سيدنا محمد. على سيدنا إبراهيم و على سيدنا إبراهيم في على سيدنا محمد سيدنا محمد كما الله الله عنهم وعن سته الباقيه العشره المبشره من الابرار وسلمت تسليما يوم الحشر والقرار وحشرنا الله Allah'ın kulları yaratan, donatan, bezeyen, süsleyen azametine uygun bir sanat eseri olarak şu meşhergaha gönderen gönderip lekat halaknel insane fi ahseni takvimle tebcil eden Hazreti Allah'ın kulları anlatıldığı şekilde anlatılan vasıflara sizler masarsınız Allah'ın kulları ittekullâhe ve atî'ûh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 bir sürü yalan yanlış yol içinde yolların ayrımında doğru yolu bulasınız. Sırat-ı müstakime eresiniz. Emr-ı eman içinde cennete dahil olasınız. Akimin salah inne salate tenha enil fahşai vel munker <gülüyor> ve le bikullahi ekber ve ya'lamu ma tesna uzun azim